Kur'an-ı Kerim, abdestsiz okunabilir mi? Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam aracılığıyla indirmiş olduğu son ilahi kitaptır ona bütün müminlerin gereken saygıyı göstermesi icap eder. Onu okurken de abdestli olmak gerekir. Ama eğitim, öğretim maksadıyla diyelim ki işte Kur'an kursunda sık sık Kur'an-ı Kerim'i eline alması gereken öğrencilerin veya öğreticilerin bazen abdestli olmama durumları söz konusu olduğunda bunlara ruhsat gereği abdestsiz olarak da Kur'an-ı Kerim'i ellerine almaları ve okumaları hususunda ruhsat tanınmıştır. İmam Malik ile Ahmet İbni Hanbel Hazretleri eğitim öğretim zaruretine binaen kadınların özel hallerinde bile Kur'an-ı Kerim'i el sürerek e, okuyabilecekleri yönünde iştihatta bulunmuşlardır. Din işleri yüksek kurulumuzun da bu doğrultuda bir kararı mevcuttur. Abdest, bazı ibadetlerin eda edilmesi için alınması gereken bir mukaddime niteliğinde bir hazırlıktır. Tabi ki abdestin de bir takım farzları, vacipleri, sünnetleri vardır.